Ayşe Hanım ve Ayşe Kendal Yapıcı yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini terdi meslek hayatına İstanbul Ana Kent Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğünde başladı. 12 Eylül 1980'den sonra devlet memurluğundan ayrılarak mesleğini 2005 yılına dek serbest olarak sürdürdü. Mezuniyetinden itibaren kent, planlama ve afet konularında Türkiye Mimarlar-Mühendisler Odaları Odalar Birliği ve Türkiye Mimarlar-Mühendisler Odaları Birliği Mimarlar Odası'nın komite ve komisyonlarında aktif olarak görev aldı. Halen Türkiye Mimarlar-Mühendisler Odaları Birliği Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirme Danışmak Kurulu ikinci Başkanlığı ve Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirme danışma Kurulu İstanbul Şubesi Sekreterliğini yürütmektedir. 15 Şubat 2012'den itibaren Mimarlar Kupası'na adına taksim dayanışması eşlikli terliğini sürdürmektedir. Bu konudaki çalışmalar nedeniyle Ben Türkiye Merkezi tarafından 2014 FEN Duygu Asena adına layık görülen ülkeler yapıcının FEN, Çevre, Yerel Yönetimler, Kadın ve Afet konularında yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır. Buyurun efendim. Öncelikle bize teşekkür ediyorum beni bu e, real life gördüğünüz ve çağırdığınız için. İlginç bir şekilde e, konuşmaya başlarken demokrasi, e, yerel yönetimler ve saat konusunda son derece değerli bir üniversitemizde galiba ben kişisel olarak herhangi bir akademik ünvan e, taşımamakla birlikte bütün bu konuların e, profesyonel e, canlı bir e, örneği olarak karşınızda bulunurum. E, çok kısaca o geçmişimi e, dinlediniz. Yani profesyonel kanattan birini ve demokrasi, yerel yönetimler ve kent konusunda gerçekten bir e, ve MMOG ve gibi konuda önemli bir meslek örgütünün üyesi olarak şu anda bir kent meydanında bir parkta usulsüz ve hukuksuz olarak yapılan bir takım projelerle bir ağaç kesimini engellemek üzere ortaya çıkan olaylar nedeniyle de Suç Örgütü yöneticisi olarak 12 Haziran'da 29 yıl e, hapis cezası öngörülerek yargılanmamıştı. Ben size sadece bu örneği vererek bu demokrasi meselesine başlamak istiyorum. Onun dışında konumuza geldiğimizde 2014 yılında ise ayrıca benim e, çok değer verdiğim bir şey vardı bu kentlerin, biz kentleri çalışırken, işte akademide, profesyonel olarak, meslek olarak. Özellikle 1970'lerden itibaren ya da 60'lardan başlayarak kentler üzerindeki değişim konusunda ve bunun planlamaya ve yönetimlere yansıması konusunda... İktisatçıların niçin bu konuda yeterince söz söylemediklerini ve bu konudaki iktisadi söz söyleme ya da kafa yorma sorununu biz kentçilere, mimarlara ya da kamu yöneticilerine bıraktıklarını hep merak ederdik. Şimdi gerçekten son derece mutluyum. Ve kendimi de hiç bu kadar cahil hissetmemiştim. Çünkü e, biz kentten bahsederken e, hocam çok güzel bir açılım yaptı Sema hocam bize bir ilişkiler yumadır dedi. Evet ama her şeyden önce de kentlerin doğuşu aslında üretim ve tüketim ilişkilerini e, belirledi. mekansal ya da sosyal bütün o ilişkiler yumadır. Bütün burada ee, içine girilen dünyanın hangi evresindeyse oradaki e, üretim ve tüketim ilişkilerinin belirlediği sosyal ve ekonomik politikalardır aslında oradaki mekan ve sosyal her türlü ilişki e, kurar mı Bu ne yazık ki e, sanki bunun ekonomik e, ya da üretim tüketim ilişkileri azadeymiş gibi hep, hep kentçiler tartıştılar bugüne kadar. Tabi bazı çok değerli hocalarımız da bize yol açan bunları da anmak isterim doğrusu. Şimdi çok kısaca bizim gördüğümüz yani akademik çevreden değil ama hayatın içinden, gerek yerel yönetimlerde çalışarak gerek bütün bunların idari hallerini derdedilmiş bir mesleğin yani hayatı benim benim mesleğimi büyük taş olarak gördüğümüz şudur açıkçası yani şeye koymadan bir tebliğ gibi değil 1970'lerden beri dünyada yaşadığımız sizlerin de şeydi bir kriz hali var ve bu kriz hali işte yine sizlerden ödünç aldığımız neo liberal bir takım ekonomik sosyal politikalar ve bunların ciddi bir hakimiyeti var ve bu hakimiyet dünya ee, ekonomisinde ciddi yeniden organizasyonlara neden oldu. Biz e, bu organizasyonlara baktığımızda e, bunların bu ekonomik politikaların direkt olarak ve doğal olarak kentsel politikaları etkilediğini görüyoruz. Ve hiçbir zaman e, 1980 döneminde hissettiğimiz ve toplumca birazcık atladığımız e, bu mekana dair e, ekonomik politikanın mekana dair bu kadar belirleyici olma halini 1980 döneminde biz ciddi bir şekilde hocam biliyorsunuz hani yeni kurallar e, demokrasi kurallar ve kurumlar rejimidir ama esas olarak 1980'lerde biz ayrıcalıklı kuralsızlaştırmanın kural haline getirmesini ve bunu Direkt olarak mekan üzerinden ve mekandan dolayı toplumsal hayat, ekonomik hayat ve siyasi hayatı belirlemek üzere çok ciddi net darbeler yapıldığını yaşadık. Ama 1980 darbesinde gerçekten e, o antidemokratik kapalı ortamda ses çıkaramama halinde bu işin bu kısmını da doğrusu çok fazla araştırıp incelemiyoruz. İnceleyenlerin sesi de ne yazık ki cıvız dağılıyor. Şimdi döndüğümüzde en, en vahşi olanı da, ya vahşi dedim, bu ara hep böyle kelimeler şiddetten doğru geliyor bana. <gülüyor> Öyle bir hissiyatım var. Şey diyelim hani, inanılamaz olanı ya da kabul edilmesi güç olan şey de. Bütün bu 1970'lerden ve 1980'lerden sonra sizden ödünç ödün aldığımız tabirle bu neoliberal politikaların değişmez olduğuna dair müthiş bir ideolojik ve akademik hegemonyaydı zaten. Biraz da bizim e, elimizi ayağımızı profesyonel olarak diker. Çünkü bu başka bir meşrulaştırma teorisini yanında getirdi uzun yıllar neredeyse 2005'lere, 2006'lara kadar bu meşrulaştırma teorisi ya yani meşrulaştırma teorisi diyeyim ya da teorileştirme hali çok fazla açıkça gerçeklerin ortaya çıkmasına ona göre. Hoca onlara şaya dedi ama tam alıp deneyimlediğiniz zaman o şahiyalar, hani bilimsel deneyimler haline geliyor. Şimdi bu noktada ben baktığım zaman şöyle kuruyorum bir kent e, çalışanı olarak. Yeni ekonomik politikalarda işte özelleştirmeder, yeniden yapılandırmalar, esnekleştirilmiş bir iş gücü ve mekanın yeniden e, şeyin üretim ilişkilerinin hem nesnesi hem objesi bir tüketim nesnesi bizzat mekanın ve kentin bir tüketim nesnesi haline gelmesi hemen akabinde yeni kentsel politikaları ve bu kentsel politikalara bağlı yeni kurumsal organizasyonları burada sadece yerel yönetimler değilim atladığımız yeni kalkınma ajansları modellerini ki en son tüm şehir e, organizasyonu aslında kalkınma ajansları modellerine geçişin bir entegrasyonu, bir geçiş biçimidir. Yatırım ajansları, büroları da onun için vardı. Çok yakında planlama yetkisi de onlara verilecek. Ama bu niye? Çünkü yeni kentsel ortaklıklar kuruldu kentlerde. Sosyal politikalar yerine çok açık hep beraber yaşadığımız ekonomik önceliğin olduğu kamu yararı kavramı da iyi. Bu ekonomik öncelik üzerinden yeniden kullanarak meydana çıktı. Onun hemen akabinde bir bütün kamu yararı kavramı hiç olmadığı halde ortalığa çıktı, kullanılmaya çalıştı. Kentsel pazarlama, markalaştırma, ayrıcalıklı kuralsızlaştırma dediğim e, bu tür önemli projecilikler e, bütün bunlar e, kentsel rant yaratma. Öyle. En son şu anda kentsel rantın kamuya dönmesi adına 1970'lerde buradan İnan Tekel hocama selam döndermek istiyorum sadece birlikte. O zaman genç bir plan iken kentsel rant yaratma dediğimiz zaman bunun tamam paylaşımı ve üreşimi nasıl e, olacak dediğimizde bana o zaman demişti küçük hanım o devrimden sonra tabii ki. Ama şimdi e, baktığınızda artık kentsel rantın ciddi bir şekilde ekonomiye e, katkısına ama ekonomi hangi ekonomi diye tartıştırılıyor. İşte yeni vergiler koyuyor, oluyor, Bunlar oluyor ama artık kamu idaresinde ya da devletin e, ben merkezi ve yerel devlet e, demek istiyorum hocam. İzninizle. Daha iyi tarif edebiliyorum artık öyle olunca. Merkezi ve e, yerel devletin e, paylaşanları yönetişim bilgisinde değişti. Hani kentin özelleşmesi, izletlerin özelleşmesinin bir aşama üstüne çıkarak biz devletin özelleştirilmesi aşamasını yaşıyoruz. Şimdi bu şai ama hayır. Bu böyle. Çünkü baktığınızda çok yakında göreceğiz ki gerek ekonomimiz bu krizde yeni krizde dünya ee, ne diyelim sermayesi krizi aşmak için 1940'larda Amerika'da 29'larda keşfetti. Mekan üzerinden krizi aşma e, rahatlığını keşfetti. Ya da geçici bir süre bunu keşfetti. Bunun üzerine de bütün bunların beraberliğinden yani yeni ekonomik politikaların yarattığı yeni kentsel politikaların evliliklerinden ya da bir önümden doğan bizim hem, hemen önümüze ciddi bir dönüşüm kavramı, bu sadece kentsel dönüşüm kavramı değil. Sevgili bu aşamayı Elif arkadaşıma bırakıyorum. Size tam hayattan örneklerle onu aktarabilir. Ama ciddi bir şekilde bir projecilik, mega projeler, mega kentsel projeler, mega ulaşım projeleri ama bunun altına aradığınızda bu gerçekten kentin ya da mekanın fiziksel ya da sosyal ihtiyaçlarından değil, ülkenin gerçekten ekonomik nedenlerle, onu siz bilirsiniz, cari açık mıdır benim hakkım varmıyor ya da sizin kadar anlatamam. Ama o nedenlerle bir kentin ya da bir bölgenin ciddi bir şekilde ekonomik bir... E, Mal gibi. Alınıp satıldığını gördük. İşte bütün bunlar yerel yönetimlere ve yönetimlere aktarıldığı zamanda da işte e, siz istediğiniz kadar teorize edin. İşte Amerika'da İngiltere'den almış yetkinlik, yerini Yok yok. Yani öyle değil bu. Bu çok daha üst düzeyde. Hatta şu anda bence Avrupa'nın kentlerini dahi ciddi bir şekilde zorlayan bir ekonomik kriz mi diyorsunuz hocam bilmiyorum haddimi de aşmak istemiyorum ama bir, ciddi bir şekilde artık gezegenin bütün mekansal, sosyal, ekolojik ve çevresel var olan her şeyinin bu yeni ekonomik tarafından kullanılabilir hale gelmesidir. Şimdi böyle baktığınız zaman ee, kentte gördüğümüz ve yerel yönetimlerde çok yakında yaşadık hep beraber. Bütün belediyeciler birbirlerine proje nedir kardeşim bu sonra. Hiçbir şekilde hocam siz söyleyince aklıma geldi. Sana belediye baksın. Ne kadar güzelmiş aslında değil mi? Yani kimse sizin ya da şunun sosyal bir şey varmış. seni yani kimse sana bakmıyorsa belediye baksın. Şimdi böyle bir şey yok artık bütün şeylerin özelleşmiş bütün kamu erkenin üst düzeyde sermaye tarafından bakın kurumlarımız bile böyle artık yani artık kurumlarımız kurumlar tarafından değil işte bir takım toplantılarda hocam ya şunlar da böyle yapıyor diye şikayetlerle filan oluşuyor bu çok doğal yani çünkü siz iktisatçı hocalarımız bize bunun nasıl düzeleceğini nasıl düzenmesi gerektiğini işaretlerini sizler vereceksiniz. Orada bir kendimi doğrusu rahatsız hissediyorum. Daha doğrusu rehbertsiz hissediyoruz. İktisatçılar bu konuda eğer yeni bir teori böyle gidilebilir, şöyle olabilir, mekan üzerinden teoriler budur diye eğer kafa yormayıp örüntü açmazlarsa biz mekanla uğraşanlar kendilerimizi, kendimizi öksüz hissediyoruz. Onun dışında baktığımızda yine demokrasi ya da yerel yönetimine geldiğimde benim bütün bu yerel ve merkezi devlette şeye bakma ahlakım vardır. Kendi kendi örgütümün ya da tabii sıkı örgütünün değil, TUMOK'tan bahsediyorum... Ve şeylere bakacağız. Yani kalkınma planlarını önemseriz. Asıl son zamanlarda biliyorsunuz Devlet Kalkınma Teşkilatı falan da dağıtıldı. Çok habersiz Kalkınma Bakanlığı'na devredildi. Orada ciddi bir birikim heba edildi. Şimdi farklı bir şeye geçeceğiz. Beş yıllık kalkınma planı ilk defa Türkiye'de 2001 ve 2005 arası bakın deprem bile biliyorsunuz ekonomi tarafından fırsat olarak kullanılmıştır e, bu dönüşümler meselesinde. Şöyle bir e, e, politika getirildi sevgili hocalarım. Devlet özelleştirme yoluyla üretim alanından çekilecek, Asya işlevine ağırlık verecek, rekab açık piyasa düzenini sağlama işlemini dünyadaki dönüşümde dikkate alarak yerine getirilmesi için gerekli bütün düzenlemeler özellikle de hukuksal düzenlemeler yapılacak. Bunlar teker teker teker teker yapılacak. Ama beni e, ilgilendiren kamu yönetiminde etkinlik sağlanarak devam ediyorum. Adalet hizmetlerimi, modern toplumun gereklerini uygun hale getireceksiniz ve yaşamın kolaylaştırılması e, suretiyle de toplumun enerji ve birikimini kalkınma yolunda daha verimli olarak sağlayacak bir hukuk getireceksiniz ve bu bakımda e, devam ediyor. Sermayeni sınır tanımayan niteliği bakımında artık küresel ekranlık rekabet kentler, kent kimliğinde metropoller aracılığıyla yapılmaktadır diyor. Ve ilk defa İstanbul kenti dünyada yarışmak üzere bir kent olarak seçilip kalkınma planına kur. Yani Türkiye kalkınma planına ülke kalkınma planına İstanbul ekonomik olarak küresel ekonomide yarışmak üzere kalkınma planına konuyor. Ve sonra deniyor ki kentsel bazda baktığınızda yerel yönetimlerin işi şudur. Aynı okuyorum. Kentsel yatırımlara cazibe teşkil edecek promosyon çalışmalarını yapmak. Nedir bunlar? altyapı sunumu e, arsa sunumu altyapı yerel teşvikler kentsel bilgi veri tabanı kentsel yatırım açın bak, 9. kalkınma planına geliyorsunuz 9. kalkınma planı artık küresel bir İstanbul olamayacağının farkına varmış çünkü siz çok daha iyi bilirsiniz öyle bir kentin çok da farklı eee altyapı ağları network'leri Şimdi uluslararası finans merkezi olmasına karar verilmiş 2007 yılında. için ekonomik kalkınmayı hızlandırmak amacıyla diyor. Sosyal ve kültürel de uygun Urkun ortam sağlanacak. Bakın bütün bu hese, ağlar şunlar, bunlarsa çıkıyor bunlar. Ses çıkarın, onlar, hani bir projenin artık gidip de mimarlar odasının ya da TUMOB'un ona dava açması ya da herhangi bir kurulda oturup da kurulu bir takım bilimsel, evrensel koruma ilkeleriyle o projeye yok diyebilmesi ya da işte üçüncü köprü geçecekken en azından Şentesi'ndeki güvenliği ya da standartları sağlayacak kadar bile vakti yok artık. Şimdi başka bir acele var. Bu sadece siyasi rantla ya da e, ne bileyim ben e, başımızdaki iktidarın e, şu bu suyla açıklanamayacak kadar önemli bir bitişak var ortada. Ama AKP iktidarı aslında bize biçilen ya da dünyaya biçilen yeni bu kentleşme modelini ekonomik modelden kalkılarak ortaya atılan bir dünyanın mükün kentlerinin, sadece işte bunlar Londra, Paris bile kurtulamaz, başına bela olan bu yeni modeli en doğru, en hızlı, en rahat uygulayan okudar oluşturur. Bunu açıkça söylemek istedim. Yoksa bu yerel seçimlerde gördüğünüz gibi ortaya çıkan bütün diğer siyasetlerin ya da partilerin bu büyük politikadan azade yeni bir önermeleri olmamıştır. Ve çok ağır olan da şudur ki bu dünyaya 2000'lerde megatrendler olarak sunulurken arkasından su demiştir. Bütün bu ekonomik ve sosyal dönüşümlerin bu krizleri aşmanın kentsel bazda veya kentsel dediği zaman Sema sana dün o kocaman ilişkiler ünvanı e, kullanabilmesi için de çok net, otoriter rejimlere ihtiyaç var. Bu olmazsa olmazdır. En son e, bütün bu dönüşümler, kentsel dönüşüm dediğimiz şey sadece mekan üzerinden değil, hepimizin hayatı üzerinden, doğanın, işte aklınıza getirin, artık öyle bir haldeyiz ki dünyanın en önemli, en önemli tarihi yarım adının haritasını bile değiştirebiliyoruz biz yukarıdan girebiliriz. Burada yerel yöneticinin bir hükmü yok. Yani o güçlü dediğiniz sayın belediye başkanının bir hükmü yok. Meclis yok. Kurullar yok. Devletim organları yok. Sadece bir emir ve o Ömer'e uygun olarak teorize edilmiş, ikna edilmiş bir bilirkişi raporları dünyası, bunun teorize edilmesi, değişen bir kamu yararı ve bütün bunların rahat hızlı olabilmesi, yani Ali ekonomik menfaatlerimiz içinde mecburen kısıplanan demokrasi. Onun için galiba hep beraber oturup biz bulmazsak eminim dünyada bütün bunlardan şikayet olan artık ağaçlar, kediler, kuşlar, yoksullar, ötekiler oturup bir form bulacaklar. Ama çok geç olmaması için bu konuda özellikle çok büyük ve bağlı altında olan üniversal çevrenin ve biz meslek insanlarının Oturup biraz daha ciddi düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, kusur ettimse affolan sizlerin önünde çok teşekkür ediyorum.